Şimdi, namazdan bahsettik, Allah'a yaklaşmanın merdiveni olan namazdan, rükûlarımdan, sucutlarımdan, kaidelerimden, şunlardan, bundan, uzun uzak diye bahsettik. Bugün de namazın, sabah namazın için iki rekat, dört rekat. Öğlen namazın için böyle, ikindi namazın için böyle, akşam namazın için böyle. İçin şimdi ikindi namazında imam, dilde okudu. Akşam açık okuyuz. Bunları biz Müslümanız. Bilmemiz lazım. Onları anlatacağız. Gelin Şu şükür secdesi yaptık. Demin. Bu şükür secdesi çok büyük bir istira. Habdesli olarak yapılır. Bir gemi zift toplayın, zift! Bir gemi dolusu, bir dağ kadar. Kaç tane sinek topları? Hiç! Bir damla dağ, bütün mahallenin sineklerini bir araya toplar. Aa, bu secde de öyledir o. Bu secde deyip geçmez. Bütün bu secdeler hadisi peygamberiyle sabittir. Müslüm vaziyetlerde, çok elim kıtlık zamanlarında, büyük felaketlerde her işin düzelmesi için bu mümkün olur. Madde konuşmuyorum, manevi konuşuyorum. Şimdi mümkün olsa da dünya yüzündeki şu felaketleri kaldırmak istesekiz. Teşhurullah söylüyor, Türkiye'de kaç bin kişiyiz? Otuz milyon. Otuz milyon kişi kadın erkek ihtiyaç. Hepsi abdestli. Namaz kılsın kılmasın. Peygamber söylüyor. Günün müayyen bir saatinde emirle, radyodan. kubleye dönün, sokakta, evde nerede olursa olsun. Hatta hayvan pisliği bile olsa, nere olursa. Radyodan bir ses Allahu ekber. 30 milyon kişi teydedi. Teydede bir kelime söylemedim. Bunu burada söylemiyorum. Ondan sonra kalka ya. Amin de. Amin dedikten sonra kabul edilmezse beni makinaya koyun kıyın. Önüm için. Süpür secdesi. Aziz cemaat çok büyüktür. Ara böyle evimizde Allah'a böyle elini kaldırmaya yok. Allah ekber de. Elhamdülillah. Çünkü başını secdeye koymak demek. Kendi yaratıldığın yerle temas etmek demek. Aradan bütün kirler çıktı mı geri geçmeye başladı. Onun için peygamberlere öydukları yere gömülmek ve yerde yatmak fardır. Üst katta yatmazlar peygamberler, yerde, toprakta yatarlar. Kendilerine şeyde yaptığımız zaman da yağmur yağıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle yağmur yağdığı zaman mübarek saçları bu kulaklarını omuzlarına kadar gelirdi. Hani güzel İslam kızları vardır. Anne bir etmiş şöyle saçlarına. Aha onun gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başlarını açar böyle yağmura azedermiş. <gülüyor> bu yağmura böyle damla damla düşünenlere Araplar hella derler. Gözlühe, la melif la, de, veyahut da hellâbe derler Araplar. Başını böyle ıslatırmış, yağmur altında dururlar. Sebebini sorduklarında, ya Resulallah nedir bu? Yağmurun Allah'ı ile ilgisi yenidir, demiş. Yeni yağıyor. Allah filaline geçti, de. en yakın Allah yağmurdur. Yağmurun Allah'a daha yakın olması dolayısıyla insanların en faziletlisi olan Efendimiz'i yağmur teshir demektir. Değil mi? Yağmur yani Resulullah'ı cezbetmiştir. Aşık olmuştur Resulullah yağmura. O bir vesileydi. Bu sebeple yağmurun getirdiği feyilden faydalanmak için kendilerini ona az ederdi yağmura. O halde Aziz gözünü dört Yağmurun risalet, bu risalet ve aracılığı suyun risaleti demektir. Allah ile alakası varsa o halde Cenab-ı Allah'ın daha yakındır diye başını vurduna. Şöyle, bu yağmurun nisaletle aradığını suyun nisaleti demektir. O halde yağmur bir nevi bir yapıyor burada. Çünkü Allah canlı olan her şeyi sudan yaratmıştır, değil mi? şeyin hay. Bak birbirine bağlı bunlar. İnsan torunu gelir yanına, koskoca 60 yaşındaki dede, konuşur. Geç, Çocuğun lisanından konuşmaya başladı. Çocuk seni tezhir etmiştir. Onun esareti altına girmişsindir demek. Çocuk, büyükten daha yakındır Allah'a. Çünkü temizdir. Su da büyür. Su, her türlü pisliğimizi temizler. Allah'ın huzuruna çıkmak için bize abdest aldırır, içerir, ne pislenir, ne dişirir. Nasıl hikmet? Bunun <gülüyor> için Kute-i Resulullah teriyen memlehe Muhammediye düşen insan, şekaveti derhal fazilete çevrilir. Tuza düşen Memlehe, Arapça'da tuz gölü demir. Hepimiz farı da şu da düşse, bu da düşse, kokmaz. Onun için insan vücudunun kokmaması lazım. Kokmamak için de Allah demesi lazım. İnsanın vücudunun tuzu Allah'tır. Göz yaşı. Laboratuvarda tahlil edilmiştir göz yaşı. İçinde üre vardır, şeker vardır. mı? Biraz fosfat vardır, laboratuvar tepkikinde. Ama şeker var ama tat yok. İnsandan insana gözyaşının tadı değişir aziz cemaat. Hakiki temiz bir insanın gözyaşı başkadır, edepsizin başkadır, şunun başkadır, bunun başkadır. Allah'ın en çok kıymet verdiği, Allah indinde muteber olan gözyaşı yaşını. Göz yaşında yalan yoktur. Göz yaşında rüya yoktur. Göz yaşında daha başka bir şey vardır. Onu söyleyemem. Söylemem. Rüyamızdan üzerine dibik dibi gittimiz daha bunu söylemem. Et dem Ma yaribu ila alar, falib yaterzul nazzati bil alam. Ve böyle bir şey vardır ki her adama söyleme acıdır ama o acının içinde bir yüksek vardır. Orumusun? <Gülüyor> <Gülüyor> Or Bu seydi, ara sıra am ah, Böyle yapıp da dua ettiniz mi, duanızdan dağlar yerinden oynarız. Cenab-ı Peygamber söylüyor. Uhud Harbi'nde biliyorsunuz Osmanlı şey, Resulullah'ın orduğuna yönü denilmişti. Hazreti Hamza vahşi tarafından şehit edilmişti. Sahabeler ölmüştü, hükremli olmuştu. Resulullah'ın da mübarek kişi kurulmuştu. Nedir halbında? Kimi öleniyorlar? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını secdeye koyuyor. Aha bu, şükür secdesi. <gülüyor> Hakiki ağam, şükür secdesine gittiğin zaman Allah'la senli benli konuşuyorsun demektir. Senli benli, naz mekamındasın, almadan kafanı kaldırma. Ama o edebi hak Resulullah sevdiği Rahman'a başını kapamış. Şu Arabbi demiş. Nusretin gelmedikten sonra kafamı kaldırmayacağım demiş. Toprağın üstünden. <gülüyor> kan gördüğü götürüyor. Kaldırmayacağım Ya Rabbim nusretin gelinceye kadar. <gülüyor> Öyle ağlayıp duruyor Seyce-i O iki alemin fahri, iki alemi gören mübarek gözlerinden inciler arza dökülüyor. Öl. Ağlamasından aş bile tersliyor. Hemen Cebrail gelmiş, mübarek sırtlarıyla vurmuş. Ya Resulallah, seyreden başını kaldır, Allah'ın selamı ver. Duyan müstecap oldu. Resulullah mübarek yüzünü kaldırdığı zaman gülmeye başlamış, tebessüm etme. Hazreti Ebu Bekir müjde demiş, Allah'ın müsreti geldi. Ondan sonra beyim, Ortalık birbirle karışmaya başlamış. İslamların görmediği, gözmen görünmüyor İslamlara. Yalnız Resulullah'a görmen, binlerce süvari, nurdan yapılmış, melek, müslikler diyor bunu görüyorlar. Karmadağın etmişler. İstiklal Ardun'da ne istirahat edenler var, o sarıklılar yok mu diyor. Onlar bizi kaçırdı demiş herif. İster inan, ister inanma. Ben topla kazandım, sen bilmem bilmem. Sarıklı var o da oğlum. <gülüyor> Diyeceğin var mı? Sarıklı var o da. Havadan da gidiyordu, geç gibi böyle. Uçardı öyle, uçar ya. Ne zannet? Var. Hâlâ bile o sarıklılar var. Kuliyet kuliyet. Olmasa gün diye düşer. Şunları kesin şuradan şu direkleri. Bak koskocaman kubbeyi küçüce bir direk tutuyorsun. İşte bir tanesi, o kamburcuk bakarsın bir, iyi bir adam, koskocaman kubbeyi tutar. Şu kadar bakın iki kulaç olmayan bir şey bunu nasıl tutuyor? İşte tutuyor. Efendim işte mimari fizikiyi bilmem ne hesapları böyle. Bunun hesabı da Allah hesabı oğlum. Ya. Ağır kuvvet. <gülüyor> bundan aşağı yukarı 28-29 sene öndü. Bu güneş doğduğu zaman bundan illimizdeydim ben. Bu hükümet tabi bir. İleride, ileride, çok ileride, yakın, Erzurum'dan, Erzurum'la Van arasında. Diyarbakır'la bilmem ne halı, bir yer, ismini söylemem gidersin dersin çünkü. Gittik kazayı. Bir bavulumuz var öyle gittik kaymakamı gördük işte dediler ki hükümet tabuabeti var küçücük bir odası yukarı çıkardık orada bir iş işte, şehrimizde bilmiyormuşuz orada oturuyorduk ikinci üçüncü günü şehri bir dolaşayım dedim ne var ne yok yukarıda <gülüyor> oturdum. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, selamun aleyküm, aleyküm selam, neresine, şuz işte. Çay kımarılama, çay gelmek, bitti orada. İkinci gün bir yere, üçüncü gün. Bir gün bir yere girdim, bir herif girdi oraya. Devden <gülüyor> yukarı, çıplak. Aç birbirine karışmış. Söyle bir şeyde oturuyorum, gelip benim yanıma oturdu, sol tarafıma. Bakıyorum öyle, ben de baktım, o bana baktı, ben bana baktım. Gelip dedi, gel, bakıyorum işte, nasılsın? <gülüyor> dedim kahveciye bir çay getirdi bana dedim. Getirdi bir çay, sıcak mıcak <gülüyor> su gibi işte. Bir daha çay, bir daha çay, dört tane çay işte. Ondan sonra çıktık. Oradaki ağalara dedim, bu ne, bu dedi beyim, aman dedi, bu buralın meşgul delisidir, dedi. Hiç şakaya gelmez dedi, ne şakası o oğlum? Çay içti, çay içti, dedi. Tamam beyim bir daha buna şey iç, çarmayı, sımarlamadı, dedi. Ne olur başın belaya, ne başın belaya kalır, El, elini yıkılır üstüme, dedim, ne olur? Böyle kapandı, işte bir hafta sonra hükümetten çıktım, gidiyorum. Çarşıda rastladım bunu. Karşı karşıya gittim. Yerine buraya dedim. Şöyle gözlerinin içine baktım dedim. gözüne benzemiyor göz ol. Batuk anlar işte ya. Sala abi anlar. Akıllı iyi anlarım. Yalançı iyi anlarım. anlarım. Dolandırıcı iyi anlarım. Gözüne bilmem toz katmış anlarım. Körü anlarım. Bilmem göz neredesine anlarım. E Döliyi de anlar insan bu kadar anladıktan şöyle. <gülüyor> Döli gözüne benzebilir. Yüzüne baktım böyle Ne bakıyorsun dedi. Ama kuvvetli değil ha. Biz şöyle birbirimize konuşuyoruz. Ne bakıyorsun yüzümüze. Millet hep uzaktan toplamış. Onlar diyor ki mahakkat diyor. Hükümet doktorunu bu herif olacak dedi. Bir Ne bakıyorsun? Ben de sana deli dedik diyorlar da, deli misin, değil misin diye ona bakıyorum ama gözlerinde delilik, ağrı ağzı yok dedim. Deli misin, değil misin dedim. Dedi ki, yer ehli var ya, dedi ha, dünya üzerinde bulanlar, bu kasaba halkı için evet, dedi. Bu kasaba halkı için evet, dedi. Ama gök ehline duru hayır, deli değilim, dedi herif. Vallahi de bu vakı oldu. Sarıldık birbirimizi, elini öptüm herifin. Yaşlı adam, 60'ı açmış. Kasabası bana garip, garip bakmaya başladı. Yol oluyor bu <gülüyor> Gittim kahveye oturdum. Onu da çağırdık, gel dedik, oturdum, çay sınırladım bir tane. Karşı içtik çayı. Konuştuk. Kahvedekiler de test test bize bakıyor. Şimdi o da kızdı, ben de kızdım, ben şimdi, de. Halif desem Halif bulacak o ben ha. Hani insanın köpeği olur yerinde. da derse hemen gider, onun gider. Selif, <gülüyor> kâik ama bu sefer yudum yudum içmiş, yaşlı bir ihtiyar o köşede. Çok değil, siz yeni geldiniz dedi, bu adam delidir dedi. Ara sıra saldırır, dikkatli olun dedim. Tekabı dedim, sen barat etme ben dikkat ederim demeye kalmadı. Bizim deli bardağı bıraktı, ağzını yanaştırdı kulağıma. Deli gecikleri iyildi. benim kulağıma ne dedi bilir misin? Bilmek Bilinmek Allah'tan dedi ağm dedi. Bu Allah'ın kulu, kula en büyük hediyesidir ve en büyük mekan da budur dedi. Ben bu sözleri nereden öğrendim dedim sen bu, bu laklardalar dedi. Yine kulağıma ismin deliler arasına karıştıktan sonra diye dedi. Allah sırrını kutlesin.